çocuğumuzun ismini koyarken nelere dikkat etmemiz lazım? Bu genelde şunun için soruluyor. İşte Muhammed gibi Peygamber Efendimiz'in isimlerini veya dört sahabenin isimlerini koymak çocuğa ağır gelir, taşıyamaz gibi düşünceler var. Bunlar ne derece doğrudur? Oysa Muhammed adının bir evde olmasını Peygamber Efendimiz de arzuladığını ifade ediyor hadislerde öyle bir durum söz konusu olsaydı aman sakın ha çocuklarınıza Muhammed ismini koymayın o bu ismi taşıyamaz diyemez miydi peygamber aleyhissalatu vesselam pek ki derdi ayrıca bir de çok güzel isimler de var peygamber efendimiz Cenab-ı Allah'ın en çok hoşlandığı isimler Abdullah'tır Abdurrahman'dır diye örnek veriyor hı hı. elbette ki sahabe-i kiramın da o isimleri güzel Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Enes, değil mi? Halid ve benzeri isimler. Bunları çocuklarımıza vermeliyiz ki unutulmasın o isimler. Ama zamanımızda böyle taştır, kayadır, bilmem ohtur, yaydır gibi isimler takılıyor. İşte de şey değil. Yani zamana göre isimler olsun, efendim ayıplanmasın, yadırganmasın çocuklarımızda o isimlerden ötürü mahcubiyet duymasınlar, sıkılmasınlar diye başka hiç anlamsız isimler de takılıyor. Oysa Peygamber aleyhissalatü vesselam bazı isimleri değiştirmiştir. Sahabe-i kiramda gördüğü mesela birisinin adı harp yani Türkçe'de savaş evet. bu ismi değiştirmiş mesela. Sahabe-i kiramdan birinin adı harp iken onu değiştirmiştir. Başka isim tak demiştir. Yani onun için ee, Muhammed ismi hele hele. Elbette ki çocuklarımıza o ismi takmalıyız. Kızlarımıza Ayşe, Zeynep, Fatıma, değil mi? Hatice. Ne güzel isimler. Ee, Zeynep, Zübeyde. Işte her neyse bu isimleri e, takmamız daha güzel olur. O İslam büyüklerinin kadın olsun, erkek olsun. O büyüklerin isimlerini yaşatmak lazım. Ama zamanımızda anlamsız isimler takılıyor. Mesela... Birisi sormuştu mektubunda. Diyor ki, hocam ben çocuğuma Aleyna ismini takabilir miyim? Ve Lina ismini takabilir miyim? Yani Aleyna ne demek Aleyna? Aleyna bir zamir Arapçada üzerimize. Ne demek? Üzerimize isim olur mu? Yani üzerimize. Anlamı bu. Aleyna üzerimize, üzerimizde. Hı hı. Türkçede böyle bir isim deseniz gülmezler mi size çocuğunuza üzerimizde ismini takarsanız veya üzerimize ismini takarsanız gülerler adama değil mi? Evet, anlamını olmaz. bilmeden bazı kelimeleri isim olarak kullanıyorlar kardeşlerimiz bu doğru değil yani Kur'an-ı Kerim'de geçiyor diye bazen evet, üstünü zannederek de, koyuyorlar ama bazı cehennem ismi de geçiyor cehennem ismini verebilir yani. misiniz? ne bileyim Ebu Leheb ismi geçiyor Ebu Leheb ismini verebilir misiniz? bir İslam düşmanı Peygamber Efendimiz'in amcası olmasına rağmen Peygamber Efendimizin can düşmanıydı, değil mi? Hı hı. E şimdi böyle isimler veriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçiyor diye bu isimleri vermek doğru olmaz. Evet.